gün, 14 Şubat sevgililer günü Hala anlayabilmiş değilim şu günün önemini Herkesin dilinde 14 Şubat sevgililer günü Ne var bugün ne, bana da anlatın Sevgililer günü, sevgili olanların günü yani Sebepte kavuşamayanların gün hangisi? Bak bunu ben çok iyi biliyorum Haftada her gün, her saat, her dakika, her saniye, her salise Hele ki gece olur, tavana dikersin ya gözlerini. İşte asıl o an başlar macera. Bir film gibi izlersin hayallerini. Göz yaşlarını tutamazsın, uyuyamazsın. Ne kadar uyumak istesen de, hayallerin bunu izin vermez. Ne kadar da saçma bir gün. İnsan sevgilisiyle senin de bilmiyor, kutlar aşklarını. Tabii sizinkine kutlamak derlerse. Şimdilerde aşk o kadar basitleşti ki. Bir gün çıkarsın, ikinci gün yatarsın. Hayatın önleri işte kapılırsan sen batarsın. Yok, hiçbir önemi yok bugünün. Sen ve ben, biz olamadıktan sonra ne anlamı var bugünün? 14 Şubat sevgililer günüymüş. Heh. Onların bizim taklitlerimizi yaptıkları gün falan değil. Biz olsaydık böyle olmazdık. Bir zamanlar Ali el ile gezdiğimiz bu şehrin sokaklarında. Şimdi yapayalnızım Elderim ceplerimle Elderinin yerine Dışarıda el gezen sevgileri gördükçe Sinirleniyorum Kıskanıyorum da doğrusu Ama sana çok kızıyorum Şu dışarıda gördüğüm El ile gezen çiftlerin Yapmacık sevgilerinden Aşlarından daha fazlasını vermiştim ben sana Daha fazlasıymıştım Hala seni bekliyorum sevgilim O ilk buluştuğumuz yerde Seni bekliyorum ben hala seninle birlikte olacağım günleri, saatleri, dakikaları bekliyorum. Seninle yağmurun altında soğuktan ellerimizi aldırmadan yürümeyi bekliyorum. Birisi görecek korkusuyla ellerini tutup o sokaklarda gezmeyi bekliyorum. Olmayacağını bile bile bekliyorum. Gözlerimin daldığı yerde belki bir bakarım sen girersin gözlerimin kadrajına. Ne kadar da mutlu olurum değil mi? Bana zeytin gözlüm demeni çok özledim Ama aklıma getirmek istemiyorum Keşke seni hiç tanımasaydım dediğim anı Aslında seni ilk tanımışım Bana sevmeyi öğrettin sen Beni küçük bir şair yaptığın yokluğunda Hayal kadınım oldun Hani gezdiğimiz umaklarda Bakıyorum öyle sevgilerin gözlerine Yüz ifadelerine Hiçbirinde benim sana bakarken Verdiğim aşk yoktu Aşk bizi bitince bitti galiba Yine de onları kıskandım, bizim gezdiğimiz sokakları, artık onlar geziyor. Oturduğumuz banklara, artık onlar oturuyor. Güneş hep bizim üzerimizde olurdu, artık onların üzerinde. Sen gittin ya, bu şehir, bu sokaklar küstü bana. Sanki yine ne yaptın da, ayrıldığınızlar gibi yüz çeviriyorlar bana. Hangi yöne dönsem, herkeste, her şeyde bir surat, bir tavır. Başımı yere eğerek yürüyorum. Ayak izleri görüyorum yerlerde Gözlerimden yaşlar süzülerek devam ediyorum başıma ilk yollarda Gözüme gelen bir flaş ışığına doğru çevirdim başımı Bizim şapşallıklarımız, bizim hareketlerimiz Şeytan git diyor, dağın pozlarını Göz yaşlarımı tutamıyorum Dört bir yandan da unutturmuyorsun kendini Hatırlatıyorsun, Avuçlarına bakıyorum Sanki ellerinin izleri var ellerinde. Ellerini tuttuğumda terleyen ellerimiz Bir garip oldum Bir başkasıyla yan yanasın belki de sen şimdi Yine de kızmıyorum sana Bilirsin beni Tek istediğim mutlu olman. Öyle mutluysan öyle kal Aşkı örtürdük biz herkese Kıskanmaz mıydı biz herkes Ne tarafa dönsem Aklımda bir şeyler beliriyor Her şey seni hatırlatıyor bana Her şeyde sen varsın Ağlamıyorum sadece gözme birazcık sen kaçtı galiba Şimdi hayallerime bakıyorum da onlar yok artık Sen yoksun artık Bugün sevgililer günü kokun burnunda tutuyor Her yerde gölgeni görüyorum Bana bakıyorsun görüyorum seni Biliyorum hala beni seviyorsun Ya da ben kendimi avutuyorum Artık gelmediğin yerlere gidiyorum, seni görebilme ihtimalimin olmadığı yerlere. Bu yolda sensiz devam etmeliyim, diyorum da bunu nasıl yapacağım. Nereye baksam her yerde seni görüyorum, senden kaçmak imkansız, kaçtıkça daha da yakınlaşıyorum sana. Aklım, kalbim tıka basa sen dolu. her saniye seni düşünüyorum. Ben bu dünyaya seninle doğdum, seninle öleceğim. Uzun uzun mesajlar atardın her gece yatmadan önce Yeminler ederdin hiç bitmeyecek diye Ne oldu o yeminlere Annem baban öğretmedi mi sana Boş yere yemin etmenin günahını Ne desem boş gelir sana biliyorum Ama ne yapayım beni bu hale getiren sensin kadın Ben şimdi gelmeyecek birini seni bekliyorum Dön bana yeniden şu karanlık dünyamı aydınlat Gölgene baktığımda bir boşluk yerine seni göreyim. Göremesem de ben seni, sen her zaman benim yanında, sol yanımdasın. Sen benim karanlığımsın. Sen benim yaşamak için kendime sebep sunduğum gerçeğimsin. Sen benim diğer yanımsın. Sen benim diğer yanımsın. Diğer yanımsın.